İşte Aişe'nin bu hadisinde ulema şu sunucu çıkarmış ve demişler ki eğer demişler soru soran öğretime kastıyla soru sormuyorsa ve soru sorulan da bunu anladıysa o soruya cevap vermez demiş. Burası da önemlidir. Mesela bir ortama gittiniz. İrce ehlinden biri var. Adam siz vaaz ederken insanlara bir şeyler anlatırken İnsanların, oradaki insanların kafasını şüphe düşürmek için bir soru soruyor. Ama amacı öğrenmek değil. Amacı bir şeyleri kendince ortaya çıkarmak. Orada o adamın sorusuna cevap vermek ne olur? İnsanları odaklama çalıştığınız, davet etmeye çalıştığınız, seviyiz davetine uzak tutmak olur. Bunun başka bir delili ne? Musa Aleyhisselam'ın kiralının olan kıssası mı? Musa gidiyor Firavun'a anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Diyor ki ne dedi senin Rabbi? anlat bakayım diyor. O da anlatıyor. Alemlerin Rabbi değil mi? Yanaydıysa yarar. Sonra bakıyor ki Firavun iş kötü. Herkes Musa'yı dinliyor. Musa hakkı konuşuyor. Herkesin kalbi de ona diyor. Firavun diyor ki ya Musa sen kekemezsin mi Musa Ali Sen onu aldırmıyor. Davetine devam ediyor. Ya ben kekeme değliyim şöyle böyle. Ya Musa diyor, kekeme dili böyle var ya, konuşmakta zorlanmış. Ya Musa diyor, sen yanımızda büyüdün diyor. Hani çocukluğunu biliriz. Musa ile sen hiç onu aldırış etmiyor. O gene konuşmasına devam ediyor. Böyle genele açık olan tebili mekanlarında her zaman inti şeytanlar vardır. Cinli şeytanların ressesiyle ayaktı. Onların amacı soru sorarken... Bir şeyler öğrenmek değil, insanları şüphe düşünmek. Öyle bir ortamda onlara gereken cevap neyse İl-i Mehri tarafından ve gümletlerden aşinin yaptığı radıyallahu anh'a. En son ne dedik? Haliciler e, kadının haizleyken geçirdiği namazları iade edeceğini söylemişler. Şimdi bu kadar sünneti bugün inkar eden adam varken, rejim inkar eden vesaire vesaire, Ali Şeriatı gibi mutezileler varken, ben hiç büyük meden dünçlük fena işte diyor bu bu kadar adam hariciyken hakiki manada hariciyken onlar müslüman değil sizin gibi tevhid ehliniz tevhide çağrılan müşriklere burada düşmanlar çarak tevhid ehline harici diyenler onlar zalimlerin takipçisidir asıl onlar sapık insanlar. evet nered salatut ve şehadetin la yekunu mani'an minet tefsir illa men bilak istiyor. Kelimenin şazetini telaffuz etmek tekfirin manası değildir. Ancak manasını bilene ve gerekliliğiyle amel edene ve ibadeti Allah'a halis kılmakla ve lem yüşrik bihi sivâ, ona bir şey ortak koşmamakla ancak engelin. Hâzâ tenfa'u Bu iki şahadet o zaman fayda verir. E şimdi Allahu ekber, lâ illallah, illallah diyor. Beraberine gidiyor. Bakıyorsunuz Yakasına parti rozeti, oy kullanıyor, davutu askerlik yapıyor, çocuğunu her gün kutunun önüne dikmiş, secde ettiriyor. Ya da kabirlerden gidiyor istiyor mesela, kabirlerden yardım gidiyor. Bu adam nedir? Bu adam kafirdir. Ula ilahe illallah şehadetinin bir önemi yoktur. El-Hukmu Bilmuktedel Zahir Zahir'in gerekliliğine hükmet. Zahir'in kapsadığı şeyle. Yani insanlar ister darul İslam olsun, ister darul hal olsun, şu üç taneden başkası değildir. Ya halini, imanını bildiğimiz Müslümanlardır, ya da küfrünü bildiğimiz kafirlerdir. Öyle mi? Küfrünü bildiğimizin kafirini hükmediyoruz. Bildiğim, i̇manını bildiğimizin İslamına bir de ne iman ne de küfür bilmediğimiz insanlar var. İşte bu mesele onlarla alakalı. Devam edelim. Kaleşşeyh Kaleşşeyh Abdüllatif bin Abdurrahman Rahimahullah Teala ve ehlü'l-ilm ve'l-îmân bil ha asla ihtilaf etmemişler ki herkimden bir söz veya fiil küfrü gerektirecek şirki gerektirecek ya da fıskı gerektirecek Artık neyse adamdan sadır olan şey fısksa fısksa satıklığına hükmedilir. Şirkse müşrikliğini hükmedilir. Küfürse kafirliğine hükmedilir. Fark etmez. Adamdan ne sadır olduysa onun gerektiğine hükmedilir. İlim ehli bunda ihtilaf etmemiştir. Devam. <gülüyor> Ama şöyle bir adamsa çocukluğundan beri zaten la ilahe illallah Muhammed Resulullah Şahadetinin yerine getiren. <gülüyor> ve bazı rukunları da yapan bir adam. Namaz, oruç, zekat, hac babasından görmüş yapıyor. He, "وإنما يكفى عن ancak diyor, eğer asli bir kafir bu kelime-i şehadetle gelinirse ondan el çekilir. Yani ne demek istiyor? Zaten çocukluğundan beri babasının anasının la ilahü illallah öğrettiği namazı, orucu, zekatı öğrettiği, annesinin babasının bu la ilahe illallah ve namazla beraber Allah'a şirk koştu. bir adamın çocuğu <gülüyor> bu la ilahe illallah söylese de İslam'ın erkanlarını da yerine getirse de bu çocuk mücerret bu la ilahe illallah sözüyle İslam'ına hükmedilmez. Ama asli bir kafirse Hinduz, Hindistan'da yaşayan Budistler gibi Zerdüşler gibi Yahudi ve Hristiyanlar gibi veya Pagan dinine tabi olanlar gibi veya yeryüzünde ne İslam'ın haricinde hangi din varsa bu asli kafir olan insan La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah derse ondan el çekilir o öldürür ne? ama tabiin olur ha yani el çekmekle hemen tamam bitmiştir değil sonra ne yapılır He okay. evvelen ve lem yetabayen minhu khilafahuma ha ne olacak bu la ilahe illallah Muhammed resulullah şahadetini yerine getirdikten sonra bu şahadeti bozacak iki şahadeti bozacak bir şey ilasına gelmeyecek Bu hada la yahfa talaba ve gazekuruhu fi'l muhtasarat min kulli mezheb wa fi mawadi min ha bu diyor küçücük ilim talebelerine dahi gizli kalmayan bir meseledir bunu birçok mezhebin e, Ravda kitaplarında birçok yerde muhtasar bir şekilde bulabilirsiniz diyor. Şimdi bunu diyen Şeyh Abdülatif İbni Abdurrahman Ali Şeyh. Allah hepsine rahmet etsin. Şimdi insanlar bize diyorlar ki bunlar necdi. Necdilerden başkasını okumuyorlar. O yüzden diyorlar teprikaya gidiyor. Fırkalaşmaya gidiyor. Halbuki asıl cehalet onların onların cehaletidir ki necdi alimlerin kitaplarını okumuyorlar. Çünkü necdi alimler geçmiş dört mezhebin fıkıh kitaplarını karıştırmış, ezberlemiş oradan gelen ilmi mülakas etmişler Mesela şeyh burada şimdi bir asıl ortaya koydu. Dedi ki en ufak ilim talebeleri bile bilir bunu dedi. Asli bir kafir bunu söylerse İslam'ına hükmedilir ama asli olmayan biri bunu söylerse İslam'ına hükme bilmiyor. Bunu kim bahsediyor? İmam Beyazadı mesela Şerh-i Sunne'ye. İmam Beyqabi umûru tenûqâtül illallah bi ancak İslam hakkı hariç ben insanlara La ilâhe illallah deyince, zekât verip namaz kılınce kadar savaşmakla meşrû. Bunu yaparsa benden mallarını ve kanlarını korurum. Diyor ki İmam Bağavi burada kastedilen diyor putperestlerdir diyor. Bu kelime la ilahe illallah'ı aslında telaffuz etmeyen putperestlerdir. Yoksa Yahudi Hristiyanlar zaten la ilahe illallah derler. Onların İslam'a hükmedilmez sırp dediler diyoruz. Ne zaman Muhammed'dir Resulullah derseler o zaman İslam'a hükmedilir. İbn Hacer bunu söylüyor. Yok kişinin diyor la ilahe illallah demesiyle de İslam'a hükmedilir? Hilaf vardır. as olan hükmedilmenin diyor. Eğer asli bir kafirler ilahe illallah derse ondan el çekilir. Sonra İslam'ın bütün ahkamı icbar edilir. Eğer birini reddederse, İslam'ın ahkamında o zaman mürtedin hükmü uygulanır ona diyor. İbni Hacer bu karışan. Gene kim diyor? Mesela İmam Kestani Hanifiler'de. İnsanlara diyor hüküm üç yönde verilir. İmmâ nasıl? Nasıl verilir. Adamın imanını biliyoruzdur veya küfrünü im delaleten ya da delaletle mi biliyoruzdur. İşte öyle bir gün gelir ki sadece Müslümanlar la ilahe illallah diyordur. O zaman la ilahe illallah ne olur? İslam'a delalet olur. Öyle bir gün gelir sadece Müslümanlar namaz kılıyordur. O zaman bu İslam'ın alameti, delaleti alamet nedir? Bir şey bir şeyden ayırmaya yarayan özellik vasıftır. Öyle mi? Aynı şekilde bir gün gelir sadece Müslümanlar sakal koyar. O zaman sakal İslam'ın alameti, delalesi olur. O yüzden imma delaleten ve imma tabaiyyeten Yoksa üçüncü hal tabaiyye. Yani tabi olmaktan. Çocuk anne babasına tabidir. Anne babası müslümansa çocuk da müslüman hükmünü alır. Anne babası müşrifse çocuk da Müslüman hükmünü alır. Veya mecnun deli Eğer delinin velisi müslümansa deli de müslüman hükmünü alır. Delinin velisi onun başından mesul olan kafirse deli de kafir hükmünü aldı. Bak Kessani de bunu böyle söylüyor. Yani e, Kadı İyad, İmam Nebevi ve bir hepsi bu söylediğimiz hadisin şerhinde buradan katledilen kutperes asli kafirlerdir. Aslen bu kelimeyi ikrar etmeyenler. Yoksa bu kelimeyi ikrar edenlerin mücerdet bu kelimeyi söylemeleriyle İslam'a hükmedilmezler. Hali kapalı olan insanlar. Anlatabildik mi burayı inşallah? Burası çok önemli. Allah şeyhlara nezdî alimlerin hepsine rahmet etsin. Onlar geçmişin bu ilmini yapmışlar. Muhtasar edip insanların anlayacağı şekilde vakıaya indirip insanlara hazır tepsinin içerisinde sunmuşlar. Asıl cehalet odur ki bizi nezdilikle itham edip e, ümmetin geçmişini selefin ilminden cahil kalmalar. Evet. İhsafı tuhmet-i tezkir-i Yapıştırılmazdı, böyle bir iddiamda bulunulmazdı. Kale Şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah Fesara min heulayiz müşrikiyne men yukesiru ehl tevhid Bu müşriklerden şöyle olmuştur ki ehli i temhidi edenler çıkmıştır. Bir hadd-i ikhlası ve tecrîd Niye tekvir etmişler? İhlas ehli oldukları için yani. Ve inkarihim ala ehl-i ve tenzîd Şirk ve Allah Azze ve Celle'ye ortak koşanları inkar etmelerinden dolayı. Dediler ki bunun için siz haricisiniz. Siz bidatçısınız dediler diyor. Zaten diyorlar ki teksir bidatı diyorlar. Cahil Ahmet Ferit kitap yazmış. Bidatçı teksircileri diye diye. O cahil önce gitsin dini öğrensin. Öyle bir kitap yazmadan önce. Getirdiği delille gülmekten yere yatarsınız orada. Diyor ki işte dediler ki sahabe diyorsun. Ya Allah, biz diyor, kıyamet günü diyor, e, Rabbimizi görecek miyiz? Diye. O da diyor ki, evet diyor, şu ayı görüyor musunuz? Evet, o ayı görmekten az sıkıntı çekmiyorsanız, Rabbinizi de öyle göreceksiniz diyor. Bu hadisi getiriyor. Bak diyor, sahabe diyor, Allah'ın görüleceğini bilmiyordular. O yüzden peygamber onları küfür itikad etmelerine rağmen tekfir etmedi. O yüzden bir cehalet mazeret ve küfür işine tekfir Aptal adam peygambere de vahiy gelmeden birçok şeyi peygamberde bilmiyordu ki. Kehf suresi değil mi? Dediler ki mağara ashabı kaç kişidir? Doğru mu bize haber ver? Dediler ki gelin haber verelim. Allah vahiy indirmedi. Dediler ne oldu? Vahiy gelmedi dedi. Bak sen bilmiyorsun dedi. Peki peygambere vahiy gelene kadar ashab-ı kehf hakkında bir şey söyledi mi peygamber? Haşa zaman peygamber de şeye göre haşa küfür işte iki kattaydı haşa. O vahiy gelene kadar ne oldu? Cihaletine maruz. Cihalet, har şayia buluyorlar. Ya bunlar bu ahmak adamlar ilimden zerre kadar nasibi olmayan adam. Tekfir bidat değil, şer'i bir hükümdür. Birilerinin aşırılığı veya birilerinin sapıklığı bizi bu hakikatten alıkoyamaz. <gülüyor> Biz ölçüsünü Allah'ın lerasını öyle şekilde öğrenip buna itikat etmek zorundayız. Evet. كَمَا أَشَارَ الْعَلَّامَةِ اِبْنِ الْقَيْمِ فِي الٰى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فِي زَمَانِهِ بِقَامِ Allame ibn al zamanında bile Allame ibn al buna işaret etmiştir. مَنْ لِي بِشِبْهِ خَوَارِجٍ قَدْ كَفَرُوا Ah, Şöyle parça parça gidelim. Kimdir beni haricilere benzeten? قَدْ <gülüyor> كَفَرُوا <cısı> بِذْذَنْ Onlar ki günahtan tekfir ederler. Tevilen bile Tevillen, yoksa bir şey kazandığından dolayı, hani adam şirk işlemiş de, küfür işlemiş, eliyle bir şey kazanmış, ondan dolayı değil. Neyle? Batın bir tevilleri var ve günahtan bu yüzden te tekfir ediyor hariciler. Beni de diyor, o haricilere benzetiyorlar diyor. Bak bu harici yaktası bize vurulmuyorsa bizde problem vardır. Yani. Devam. Onlar ki, hariciler ki, Nasların Anlayışında ne yaptılar? Kusur ettiler. Yani taksirat ettiler. Anlayamadılar. va ete'u min taksiri fil Onlar irfanda yani bir şeyleri anlamada ne yaptılar? Taksirle geldiler. va kusumuna qad keserûne Bizim diyor düşmanlarımız bizi tekfir etmiştir ki qad keserûne billedî huve gâyetü tevhîdu vel iman Tevhid ve imandan dolayı bizi tekfir dedi. Allahu Akbar. i̇bn Teymiye rahim-i Allah mecmuatü Fetavada 7. ciltte Darül Kutubul İlmiye'nin baskısında şunu nakleder. Der ki İmam Ahmet diyordu ki işte Ebu Musa ve falan bizi falanların yanında, düşmanlarımızın yanında zikredip e, Kur'an ne mahluktur ne de mahluk değildir diyorlarmış. Ayrıca tekbir hakkındaki görüşlerimiz dillendiyse bizim hariciler gibi düşündüğümüzü söylüyorlarmış. İmam Ahmet diyor bunu anlatırken acı bir şekilde tebessüm ediyorlarmış. Hallal es de bunu rivayet ediyor. İmam Ahmet kendi döneminde harici yaptıymış. İmam İbn-i kendi döneminde harici yaptıymış. Ebine i Seymiye kendi döneminde harici yaptıymış. Muhammed bin Abdurrahman Zaten ona harici demeyen yok. Bugün bizler tevhide çağırıyoruz. Allah'ı birlemeye, Allah'ın düşmanlarına düşmanlık yapmaya. Gene bizde bu lakabı yiyoruz. O Allah'ım da olsun ki Allah bu bir lakapla bizi lakaplandırmıştır. Tıpkı geçen derste okuduğumuz gibi eğer Allah'ın emri olan müşriklerden berat-ı itizali, gerçekleştirmek muhtezimiyse biz muhtezimiz. Eğer tevhidi savunmak haricilikse hariciyiz. Eğer Allah'ın isim ve sıfatlarını Allah'ın emrettiği, vasfettiği, Resulünün Allah'ı vasfettiği şekilde iman etmek müşebbihelikse biz öyleyiz. Ama tabi hakikat değil bu iddialar, öyle mi? Biz haşa değiliz, harici de değiliz, muhteziyle de değiliz, tekfirci de değiliz. Siz Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiğini tekfir eder, Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir etmeyin. Biz Allah'ın ve Resulü'nün Allah'ı vasıflandırdığı gibi iman ederiz. Allah'ın eli, yüzü, ayağı vardır deriz. Allah'ın ve Resulü'nün Allah'ı vasfettiği gibi ama kullara benzetmeden, Haşa. Yarattıklarına benzetmeden Allah'a has yakışır bir şekilde. Keyfiyetine girmeden biz bunlara ne yaparız? İman ederiz. Diyor ya, tevhid ve imanın gayesi olan şeyler düşmanlarımız bizi tekfir etti diyor ya. Ehl-i Sünnet'ten hiçbir alim yok ki döneminde isim sıfat meselesini onu müşebbihe edeyip insanlar onu tekfir etmesin. Hiçbir alim yok. Niye? Hadislerde Allah Azze ve Celle'yi sıfatlar belli. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın bu ortaya koyduğu sıfatları ispat eden, anlatan her alime ne demişler? müşebbihe edip tekfir etmişler. Mücebhime. et İnsanlar ne yapmışlar? Bu yüzden tekfir etmiş. O yüzden diyor imanın ve teminin gayesi olan şeyle düşmanlarını bizi tekfir ettiriyor. Devam. Evet. Bu adam ki ne almış? Tevhid ehlinin, tekfir edenlerin yolunu almış. Biz de buna, "La yubdu illa Allah, vla yud'a illa Biz onlara dediğimiz zaman, Allah'tan başkasına ibadet edilmez, ondan başkasına dua edilmez. Vla yurce siva hu vla illa Ondan başkasından <gülüyor> istenmez, ancak ona tebessüledilir. Vla huzalika min anwai l-ibadatillah, vla tasluhu illa lillah. Buna benzer ibadetin birçok çeşidi ki, bu ibadetler sadece Allah'a yapmakla o olabilir doğru olabilir. Bu annemen tevaccaha biha liğayrillahi fehuve müşrik. Kim bu ibadetin çeşitlerinden birini tevekkül, korku, hukm, itaat, muhakeme kim bunu Allah'tan başkasına yaparsa, yönlendirirse o cahil bir müşriktir. O zaman. Dediler ki siz bidat çıkardığınız ümmeti Muhammed'i tefsir ettiniz. Dediler ki siz hâricîsiniz bidatçısınız. Bize de dediler diyor. Eyvah. Evet Abdurrahman. El fassun evvel erzide. El fassun evvel erzide. Tarih-ül riddeti ve zikru ba'dı surah. He, surah Riddetin tarifi ve bazı şekillerinin bakın burası çok önemli. Bakın birçok insanın anlamadığı yer burası. Küfrün çeşitlerini ayıramıyorlar. Küfrün çeşitleri dediğimiz şey şu değil. Büyüklenmek küfrü, imkar küfrü, işte yalanlama küfrü, böyle değil. Bu küfrün kalpteki çeşitleri, küfrün zahirdeki çeşitleri vardır. Ha, gel. Küfrün zahirdeki çeşitleri vardır. Mesela, ibadetin bir çeşitinin Allah'tan başkasına sarf edilmesi küfrün bir çeşitidir. Namaz, oruç, zekat, haç gibi vacitlerden birinin vacitliğinin inkar edilmesi başka bir küfür çeşididir. İnsanın Allah'ın ayetleriyle veya Resulüyle, dinin şiarlarıyla dalga geçmesi başka bir küfürdür. İnsanın ee, bir teville, basıl bir teville bir nasrı yalanlaması başka bir küfürdür. İnsanın sözünün varlığı son yerin herhangi bir nassı yalanlaması bu gene küfrülmaal denen başka bir küfür çeşitidir. Bunların her birinin mürtedin hükmü babında, reddet babında fıkıh kitaplarında her birinin yeri, engelleri, şartları farklıdır. Bakın burası çok önemli. Her birinin engeli ve şartı başkadır. Vacibin en bazı engelleri vardır. Onlar şirkin engelleri değildir. Şirkin bazı engelleri vardır. Onlar isbincanın engelleri değildir. Yani her bir küfrün, her bir küfür çeşidinin kendine has engelleri vardır. Kim bu taksimatı yapmazsa, bu engellerin taksimatını yapmazsa fakat galap karıştırır kesinlikle. Bilher şey. Yani. Eyva. Kanaat-ı Muhammed Abdullah teala. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı hükmü Mûrted. Eyvah! Şeyh yazmış. Mûrted'in hükmü babı demiş. Ellezi ba Ellez yukaffiru ba'da İslam'in. Ellezi yukaffiru ba'da İslam'in. İslam'ından sonra tekfir edilen kişi. Mûrted kimmiş? İslam'dan sonra tekfir edilen. Şimdi birçok adam var. İşte diyor mücahidler diyor. Mûrted diyor. Pakistan diyor. Halkından şu kadar öldürülmüş. Mürted Afganlılardan bu kadar. Sanki Pakistanlılarla Afganlılar ne zaman dine girmiş de küfür işlemekte dinden çıkmışlar. Sonra Mürted Türkler diyor. Bazıları var Türkiye'de. Bunlar Mürted'dir diyor bu halk. Bu halk ne zaman İslam'a girmiş de Mürted olsun? Hmm. Evde i Kudam el-Maktisi'nin Nuhni'de söylediği gibi eğer bir adam Mürted olursa şimdi sahabe var Müslüman. Tamam. Onlar çocuklarını neyle yetiştiriyorlar? Tevhidler. Onlar da asli Müslüman. Onlar da çocuklarını yetiştiriyorlar Müslüman. Ama o 3. 4. asırdan sonra bazılarının çocukları mürtet oluyor. Bakın mürtet oluyor diyorum. Müşrik oluyor değil. Mürtet oluyor. O mürtetlerden bir kısmı öldürülüyor İslam devletine. Zaten mürtedin öldürülmesi de hikmetlerinden biri budur. Küfür bir sonraki nesle intikal etmesindir. Ama tabi Allah'ın indirdiği hakkıyla hükmetmeyen, bu konuda fıska dalan, bazı devlet yöneticileri, mürtedlerin her birini ne yapıyorlar? Öldürmüyorlar. Tamam Sonra bu mürtedler çocuklarını yetiştiriyorlar. Kendi küfür, şirk itikatları üzerine. İbn-i el-Makdis'i diyor ki işte mürtedin yetiştirdiği çocuk o asli kafirdir. Velevla illa illallah namaz kılsa. O artık asli kafirdir. O da şirk üzere Gene çocuğunu yetiştirdiği zaman o çocuk da asli kafirdir. Fark etmez kendini İslam'a nispet ediyor olması. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden önceki Mekke müşrikleri, Mekke'deki, Kureyş'teki müşrikler nedir? Asli kafirlerdir. Ama hepsi İbrahim'in torunlarıdır. Amr ibn-i Luhay denen aleyhi ozundık. İbrahim'in Hanif dinini tahrif edene kadar hepsi asli Müslümandılar. Daha sonradan Amr i̇bn Luhay dini tahrif edince ve mülthetler öldürülmeyince o dönemde mülthetler çocuklarını küfür üzere yetiştirdiler. Onların çocukları kafir oldular, asli kafir. Asli kafirler de kendi asli kafir çocuklarını yetiştirdiler. O yüzden küfür bugünümüze böyle geldi. Bugünkü kendini İslam'a nispet eden halklar asli kafirlerdir. Bunların çocukları müşriktir. Hiç İslam'a girmemiştir ki küfür işletti kafir olsun. Anlatabilir ne demek istemiyorum? O yüzden Şeyh mektubuna neyle başlıyor? Eller diye yukarı, bir başka İslamından sonra tekfir edilecektir kim kişidir mürtediyor. Ki. Eyvah. Hani diye yapılır o diye. Yoksa. Hani diye yapılır daha. Teklif ediliyor. Neticem o Şeyhken. Teklif de zaten onlar oluyor. Ha? Teklif zaten İslamdan İslamdan girmiş insanlara oluyor. Taksir bir genel bir alan. Girmeyen de taksir edersin, giren de edersin ama burada özellikle mürtedin hükmü diye başlık açtı ya o yüzden bu kaydı getirdi. İslam'ından sonra terk edilen kişiler. He. Allazi kaffara ba'd islamih. Küffara fi dinih nasu küffiro. Ya da islamih lutfan veya şeklen veya ikna eden veya fiilen. Şekle olabilir mi? Bak, çeşitlerini sayıyor. Adam söz konuşmuştur. Küfür bir söz. Bununla kâprı olabilir. Ev şekken Ya da İslam'ın asıllarından olan itikad edilmesine şüphe olmayan bir şeyde şüphe e Ev itikaden. Ya da küfür bir itikada dalmış. Kur'an mahluktur demek gibi. Mesela. İnanıyor adam bunu. Ya da Allah'ın ahirette görülmeyeceği gibi. Mesela. e Ev fiyale. Ya da Şimdi Nedir? İbadetin bir çeşitli Allah'tan başkasına tahsis etmiş. Namazı, orucu, zekatı, hac'i mesen. Eyvah. Ve <gülüyor> Ha, ister şakayla bunu yapsın, ister mümeyyiz olsun. Açık olarak yapsın. Yani ister kastederek yapsın, ister şaka yapsın fark etmez. He. Ve taala sözünden dolayı أَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِي فَرَسُولِي كُنْتُمْ kuntum Tamam. Tamam. أَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِي فَرَسُولِي kuntum تَسْتَحْزِيُونَ De ki Allah'la, ayetleriyle, Resulü'yle mi dalga geçiyorsunuz? فَمَنْ أَشَّكَدِ اللّٰهِ تَعَلَى كَفَرَ دَعْرِ إِسْلَامٍ He kim? Şirk koşardı. Bak bu bir çeşit İslam'dan çıkmanız. Buralar çok önemli. Bak her bir kelimenin değeri var anlayan adam için. O yüzden ilmin ne diyorlar hep? Yani kitap eden değil, bilen birinden talim etmek lazım. Şimdi insan senelerce okuyacak ki bu her kelimenin altında ne yatıyor onu anlayacak. Bak, Kim şirk koşarsa ne de şirk ibadetin bir çeşitinin Allah'tan başkasına sarf Dua, tevekkül, korku istemek, tevekkül etmek, kurban kesmek, adamak Muhakem olmak, hükmür vermek, itaat etmek. Ne? Her biri ibadetin bir çeşidi. Değil mi? İbadetin bir çeşidi Allah'tan başkasına sarf edip bir şey koşan kafir olur. Vela muhrihan bir hafkın kafir olur. Küfür hakkında yani kerih de görse, ikraha ulaşmıyorsa bu, hani ben batınlığını biliyorum da işliyorum. Falan olmam. Vela böyle görse de kafir olur. Şimdi başka bak, ne bak orada bak, ev kullanmadı. Bakın burada Arapçanın önemi çıkıyor. Bak bu sözlerin her biri altın değerindir. Dedi ki, şirk koşan, İslamından sonra kafir olur. Velev mukrihen bi hakkı kufri. Değil mi? Küfrün hakkını kerifte gör. Yani bu kötüdür dese dahi, ikraha ulaşmadıkça kafir olur. Bak burada ev kullanmadı, ve dedi. Niye? Bu şirkin içerisine dair olan bir kayıttı. Şimdi ev deyip ikinci bir küfür çeşidine geçiyor neymiş o da rubiyet <gülüyor> Allah' allah'ın rububiyetini ne yaparsa rububiiyet rububiyetini inkar ederse değil mi rububiyetini inkar ederse allah'ın rızık veren olduğunu mülkün sahibi olduğunu vesaire, rububiyetin gerekli olan şeyler ev bak başka birine geçiyor va ya da bir tevhidini yani bozarsa yani. He. O yahad sıfatı, başka bir yere geldik. Ya da sıfatlarından bir sıfatını inkar eder. Vallahu semiun alim. Allah işitendir, bilendir. Adam dese ki Allah işitmez, hiçbir şeyi Allah alsa koşmasa da, hiçbir vacibin vacipliğini inkar etmese de sırf bu sözünden adam kâfir olur. Bu da kendi başına bir küfürdür. Ve ümmet Allah işitmez, görmez diye mutezilenin tekfirine nak etmiştir. Bu icmayı nakleden de İmam Nebebi'dir Müslim şerrinde. Evet. Ya da adam peygamberlik iddia eder. Müseleme gibi. Değil mi? O dönemde Müseleme'nin tekfirinde tavassuf edenleri sahabe ne yaptı? Tekfir etti. Ve Şeyh Muhammed İbni, ee... ee... Şeyh Hulusi bunu naklediyor. Sarebül Mesul'in Tafsilatıyla getiriyor. Ve devamında da Muhammed İbn-i i̇bn Teymi'nin bu sözünü aldıktan sonra diyor ki, eğer diyor bir insanı peygamberin derecesine çıkartan adam kafirse ve ona kafir demeyen kafirse bir insanı cebbar-u semavati vel ard olan Allah'ın seviyesine çıkartan yani Allah'ın vasfını ona veren adamın hali ve ona kafir demeyen halini varınız siz düşünün. Allahu akbar. Din fıkıhtır, anlayıştır. Allah ona rahmet etsin. Ya. Ne kadar da güzel izah ediyor. Değil mi? Düşünün peygamberin peygamberliğine ortak olduğunu itibaren bir adam kafir oluyor. Ona kafir demeye kafir oluyor. Öyle. Onu oraya çıkartan kafir oluyor o mertebeye. Buna dikkat eden. Düşünün ki cebbâru semâvâti vel ard olan Allah'ın vasfını, uluyyet vasfını bir insana veriyor. O insanı da oraya çıkartıyor. Ondan sonra da diyor ki bu adam Müslümandır. Ne sallallâhe al hop hidayetten sonra sapkottan Allah hassana. Osta da sallallahu Ya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra biri böyle bir iddia onu tasdik ediyor. Astahza <gülüyor> ne yapıyor? Evet pardon bir var orada. Billahi <gülüyor> ve Ya da adam Allah'la ve resulleriyle alay ediyor. Haşa. Tabi alimleri, dinin şiarlarını hepsini içine katmış sonraki fakirler. Değil mi? Rabbani bir alimle dalga geçen, ondan sonra aynı şekilde İslam'ın şiarı olan sakaldır, peçedir, öyle mi? Bu gibi şeylerle alay eden herkesi teksir etmişler. Hmm. <gülüyor> Allah'ın zikri olan bir şeyle yani hafife almak, küçümsemek, aynı küfrün farklı bir çeşidi. O كَانَ مُبْغِدًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ ediyor. وَلَوْ عَمِلَ بِهِ Amel etse dahi bu böyledir. diyor. etmesi dahi insanı kafir yapmaya yeter. اَوْ لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اِتْتِفَادًا kafir. Ya da ittifakla Resul'ün getirdiği olduğuna ittifak edilen bir şey inkar ederse adam gene kafir olur. Yani burada peygamberden ne gelmiş Aleyhisselatü Vesselam? Kıyametin alametlerini bahsetmiş öyle mi mütevatir derecede? Aynı şekilde mütevatir derecede İsa'nın huzulu mütevatir derecede başka? Aleyhisselamın gelişi değil mi? Olacak bazı olaylar. Musakbelde kayba gay dair bazı olarak peygamber için haber vermiş. Sonra Aleyhisselatü Vesselam kabir azabına haber vermiş değil mi? Bunlar hep de sabit. Bunlar, ittifakla kabul edilen meselelerse, sünnetlerse, adam bunu inkar ediyorsa da yine ittifaklan kâfır olur diyor. <gülüyor> Tabi, İsa'f-i İbrahim'in bir tane hayalisi inkar eden teksir etmiştir. İmam Şatibi, o da diyor ki, rivayetlerin her çeşitli hücçettir diyorlar. Yani. Hani, o şeyden naklediyor, özür dilerim, i̇bn Kuteybe'den naklediyor. İbn-i Kuteybe diyor, rivayetlerin her çeşitli hücçettir, teşriğinin bir parçasıdır. İmam Şat'ı biliyor, sıhhatine ittifak edilenler diyor, hücçettir, o daha şeyde. Mûzecilerle kabarişler, sünneti zaten hücçet kabul etmiyor. Asrımızdakiler de öyle. Onlar ittifaklan kafirdirler. Devam. اَوْ <gülüyor> Ya da Allah'la arasında rabıtayla vesileler edilmiş. يَتَبَكَّلَ عَلَيْهُمْ وَيَا تَبَكِّلَ اَلَيْهُمْ وَيَا Onlara dua ediyor, onlardan istiyor, icma ile kafirdir, icma ile. Onlara kafir demeyenler, icma yalanlayan kafirlerdir. لِأَنَّ ذَيْلْكَ كَتَعِ عَابِدِ الْأَصْنَامِ Çünkü bunlar kutlatır, kapanların yaptığının ta kendisidir. Evet. Yıkar rabuna ilahlar. Yıkar rabuna ilahlar. Yıkar rabuna ilahlar. Mane abdum ilahlere kıvıra Biz onlar ibadet ettiğimiz cihazları yaklaştırsınlar istiyoruz. Evet. O sade bir sanem. Sade de bir secde ediyor. O şemsin, o kamerin. O şemsin, o kamerin. Li var ya. Bir şemsin, kamerin. Allah'ın şeriat kıldığı bir şeyle alay eden, açık bir fiille, sözle bunu yapan kafir olur. Türkiye halkı Müslüman'dır diyen sapıklar var. Adamlar görmüyorlar, adamlar kahrosul şeriat diye binlercesi sokağa dökülüyorlar. Hangi şeriat yani? Hangi İslam halkı yani? Bu halkın yüzde seksen, doksanı Müslümanmış. Bunlar Müslümansa onlar kafirler yani. Evet. Bu cidden minhu imtihanil Kuran ya da e, Kuranın Kur ha böyle bir şey yani pisliğin içine atmak karşı veya üzerine oturmak istizadere karşı. O enkaral İslam mekfa. Ya da İslamı inkar ediyor tamamen bu zaten aptı şüphesiz. Di <gülüyor> En nizine in de Ama sizin orada da küfür değil. Kâmet diyormuş ya? Yani. Ben kafirim diyen adama, yok yok senin kalbinde Allah'a iman var bir yerlerinde. Yani o da artık onlara göre hafifüsü. <gülüyor> Çünkü din Allah katında İslam'dır, başkası değil. Ya da sihir yaparsa, Arraf'a gelir Arraf'ı tasdik ederse, ya da diriliş inkar ederse kafir olur. Onu İslam'dan çıkaracak bir söz ile gelirse. Mesela ama Nasıl insan bir söz ediyor? Öyle mi diyor? Şeyh cahili istisna etmedi. Evet. Hocası Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi, o Yahudidir, Hristiyandır, Mecusidir ya da İslam'dan beridir, Kur'an'dan beridir böyle bir söz söylerse kafir olur. Adam Demokratın diyor, Tayyip Erdoğan bas bas bağırıyor, demokratım, demokratım ben değiştin. Adam ağzıyla söylüyor yani, başka bir dine girdiğini söylüyor, yok diyor, diyor hala Müslüman. Yurt kafir ya kalbini mi yardınız diyor. Biz mi yarıyoruz? kalbini siz mi yarıyorsunuz? Adam demokratım diyor işte Müslümanlıktan çıktığını apaçık ortaya koymuşsun. Size. Abin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem av ya'udat salih. Ya da adam haça mesela ibadet ediyor. Zakat ammetil bulu'i bihâdil fâd. Fırfra. Bu şey dediği yer alemiz hermüştü. Yani her bölgeye yani her bölge bu yayılmış diyor. Bu fırkalar ve akaidini ettiler diyor nasallahu el akab ve allahtan afiyet istiyor diyor tabiyet hmm. amel muslimu allazi ve rasulih ve tabi olmaya kasdeden mümin diyor ma Hüçün bunu ma ve hakku alayhi icma'u'l-mazahi hakku alayhi icma'u'l-mazahi كلها değil mi <gülüyor> ha, diyor ki alimlerin zikrettiklerine bak ki alimler bunlara icma' nakletmişler şimdi şeyh Muhammed bin Abdülvehab İbn, Abdü İbn Teymiyye de nakletti o sözü şimdi kendisi söylüyor alimler icma' etmişler buna fi <gülüyor> unatin en la ilaha illallah la ilaha şahadetini yapan insanlara namaz kılan, muha, oruç tutan, ibadet ehli olan insanlar hakkında böyle hükümet etmişlerdir. <gülüyor> Misli Abdülkadir. Abdülkadir gibi bazı evliyalar hakkında böyle sapık itikatları satmalarından dolayı onları teksir etmişler. <gülüyor> yani Abdülkadir, Kurhi artık her bölgede ne mağruf biliniyorsa ve <gülüyor> onlara katleni bağlanır <gülüyor> yahulun lehum ondan Allah katında yerleri var yani şeyh rahmetü'l ulema icma'al Bak diyor, alimler nasıl mezheplere dair icma hikayetleri <gülüyor> kim bunu yaparsa kafirdir dediler böyle <gülüyor> de o olsa böyledir yani ibadet her zelzi ana talibiyim. İşte benim talep ettiğim, onlardan talep ettiğim şey bu. Ve yani, en evet. büyük şeyim. Ve en büyük şeyim. Ve en büyük şeyim. Ve en büyük şeyim. Ve en büyük şeyim. Ve en büyük şeyim. Ve Ve en İmam Ahmed bunun teklifinde durmuştur diyor. He. Wa diyor eğer Ali ve Hüseyin hakkında itikat ederse o okçuafir diyor. la ilahe illa La ilaha illallah desede etakunnu an hadha fi qaumin madu. Madu. Zannetse ki onlar geçen bir kavimdi. Ne demek istiyor açıklayayım da? Şimdi orada Ebu Bekir ve Ömer'e söven derken onlar kafirdir diyen değil ha. Ali'nin hakkıydı Ebu Bekir ve Ömer ondan aldılar diye. Bu Şia'nın nufaddila fırkası, bidat fırkası. Bu ilk çıkan bidat fırkalardan biri Şia'ya ait olan. İmam Ahmet bunların teklifinde tavaffuz etmiş. Ama Ali ve Hüseyin'in haşa böyle dua edildiği, işte kainatta tasarruf hakkı olduğuna inanıldığı gibi batıl, rafizi itikadına sahip olanlar bunların hepsi kafirdir diyor. Burada ihtilaf yok. Onlara kafir demeyen kafirdir. Çünkü onlar çok açık bir küfrünü içersin içir, diyor. اَتَقُولُونَ السَّحَابَةَ اَرَاءُ مُتَكْفِرُونَ اَهْلَ الْإِسْلٰهِ Yani şimdi şunu mu söylüyorsunuz diyor. Onları gören sahabe İslam ehlini mi tekfir et, onları tekfir eden sahabe? اَنْتَظُنُّونَ اَنَّ الَّذ۪ينَ يَعْتَقِضُونَ فِي عَلِيْهِ La yeşhaduna en Siz işte bu ale hakkında bu sapık itikatlarda bulunan insanların la ilaha illallah şahadet etmediğini mi zannediyorsunuz? Yani onlar la ilaha illallah deyip ailenin hakkında böyle itikat ediyorlardı ve onu sahabe tekfir ettiler. <gülüyor> Allah nesinden asalet eden kişiye rahmet etsin. Sana sarallahu Allah'a resulüne ve onun dinine yardım edenlere Allah rahmet etsin. وَلَمْ تَأْخُفُ فِى kınamasından korkmayanlara Allah rahmet etsin. Allah sana rahmet etsin Şeyh. Şimdi var ya, biri de dinlese bu sesi, biri de tekfir eder ha. Allah rahmet etsin Şeyh. Allah sana rahmet etsin. Vali ölüye bakıyor, işe yapıyor. İnanıl olun efendim. <gülüyor> Millet hazır bekliyor, tekfir etmeyi he İtikat etmiyorum duymaz zeynini yani, hani belâgat yönünden öyle söyleyelim. Ve şeyh Abdullahîf İbn-i Abdurrahman rahmâullâhu teâlâ kâle şeyhul islam fi ihtiyaratihi min cemezâ min cemezâ ey zâhâdâ ilâ muâsâkerî tatâr Muâsâkerî tatâr Muâsâkerî tatâr Muâsâkerî tatâr kim? Tatarlıların mu askerine giderse, nedir mu asker? Eğitim alanı, askeri eğitim alanı, savaşırsa değil bak, şimdi bunu çok önemli bir nakil. وَلَحْي قَبِهِمْ oraya ulaşırsa فِيْتَدَّ وَحَلَّ دَامُهُ وَمَعِينَ ''Mürtet olmuştur, kanı ve malı helaldir.'' diyorlar ya, ya adam askere gidiyor tağulta da işte şey mi yapıyor? Müslümanların aleyhinde mi savaşıyor? Küfür işlemiyor, yemin törenine girmiyor. Sadece orduya gitmek küfür mü? Değil mi? Bak İbn-i Seymi Rahimullah tasarlarım bu askerine katılan, ha, bu askerine eğitim alanına katılanların hepsinin mürtet olduğunu söylüyor. Casus gibi geliyor mu? Casus başka bir durum. Gidip döner yani. işini halleder mi? Verden görevini. O da Oradaki takiyedir, zahirde onlar gibi görülmektir. Yoksa onlarla eğitim olmaz, oturup basmaz yani. Gidiyorsunuz, cazusun durum daha farklı. O da... <gülüyor> da. <gülüyor> ha, onu da okuyorum inşallah. اَرْضِدَّ تَحِبَتُ الْاَمَالِ اِجْمَاعًا اِذَا مَاذَتْ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا Sahibi, riddet üzeri öldüğü <gülüyor> zaman icma ile bütün amelleri boşa gider. قال Şeyh Abdurrahman İbn-i Hattin Rahimallahu Teala İtibaren en riset ettihitü'l a'mal fasalha. Ridde bitu sal'i amelleri yok eder diye izah ettiği babda. dedi ki vekiller zikrettiler ki mürtediniz bu babında enne'râgiler kad yakfurû bi kavli tukfir bi söylediği bir sözden tekfir ediyor O amel bu amelin ya'malohu amel-i bir amelle ve in cana yahşar, anla ilahi. Allah lay lay şahadetini kesede. Ve an Muhammeda Rasulullah. Muhammed Allahın Allah Rasulüdür, dese de Aleyhisselam. Ve yusallı ve yasum. Namaz kılsa, oruç tutsa. Ve yasamda. Tasatuk ede. Ve olur. Bugün cahiller var. Diyorsun, o adam Müslüman mı, kafir mi, ya Müslüman Niye? Namaz Neden namaz kılmak İslam? Niye? Oruç tutuyor. Ya oruç İslam amellerinden bir amel. Kurundan kuru Asıl değil. Ya da cihad ediyor. Cihad oruç gibi bir amel. O adam Müslüman. Niye Müslüman? Ya savaşıyor işte. Ya e, da savaşıyor. Hugo Chavez de Amerika savaşıyor. Öyle mi? Bundan her biri savaşıyor hesap. Irak ordusu da şeriat için savaştığını söylüyor. Suud ordusu da, Mısır ordusu da. Mısırlar İsraille savaştığı zaman İhvan-ı cihad ediyoruz diye Mısır ordusunda İsrail karşı savaştı Ne oldu? Cemal Abdu'nun Nâsır hepsini kullandı, hapçıdan çıkardı, orada öldürttürdü ön saflar hepsini. Geri kalanlar da geri dönünce de hapse tıkadı. Hasan el-Benna soktu onları böyle şeye, bu halde savaş. Cihattir dedi, millete fetvayı verdi, millet yetişti, Mısır ordusunda savaştı İsrail karşı. Sonra Mısır İsrail Savaşı'nı kazandı. Sonra Mısır'da Cemal Abdurrahmanlar geri dönünce onların hepsi İkvan, hepsini tıkadı için. İşte itikat menheç, bundan hiç biri şey olmayan insanda. Ne oluyor? Doğa amel eli